5801 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Hz. -E Buhuri -E rivayatı buyuruyor an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam ashabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek buyurdular. Ben hemen atılıp ben ey Allah'ın Resulü dedim. Aleyhissalatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı. Haramlardan sakın. Allah'ın en abid kulu ol. Allah'ın sana ayırdığına razı ol. İnsanların en zengini ol. Komşuna ihsanda bulun. Mümin ol. Kendin için istediğini başkaları için de iste. Müslüman ol. Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. 5802 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Rabbim bana dokuz şey emretti. Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopan adasılar rahm yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekül olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, Bakışımın da ibret olmasını, marufu doğru ve güzel olanı emretmemi, 5803, nefisle ilgili edebe giren hadisler, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk. Sana zulmedeni affet. Sana küsene git. Sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle, 5804. Nefisle ilgili edebe giren hadisler, Zeyd-i Hayr'a Allah'u an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Allah'ın rızasını arzu eden kimselere ve Allah'ın rızasını arzu etmeyen kimselere Allah'ın koyduğu alamet nedir? Bana haber verin cevaben. Ey Zeyd sen nasıl sabahladın diye sordu. Hayr'ı ve hayır ehlini seviyorum. Eğer hayır yapmaya muktedirsem yapmaya koşuyorum. Eğer yapamaz. Kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve onu yapmaya. Şevkim daha da artıyor dedim. Bunun üzerine ve vesselam. İşte bu söylediklerin Allah'ın rızasını arayanlara Allah'ın koyduğu alamettir. Eğer Allah senin başka bir şey olmanı isteseydi. Seni ona hazırlar buyurdular. 5805 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. İbn-i Abbas Rabiallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, itidal orta yol üzere olmak, teenniili davranmak, halde gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 yüzünden bir cüzdür. 5806 Nefisle ilgili edebe giren hadisler, Ebu Eyyud Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Dört şey vardır. Bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, Koku sürünme. Evlenme. misvak kullanma. 5807. Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Abdülmüheymin İbn Abbas İbni Sad Es babası tarihiyle dedesinden naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Te'ni Allah karıdandır. Acelele şeytandan. 5808. Nefisle ilgili edebe giren hadisler i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve selam vesselam eşecü Abdülkays. A dedi ki, Muhakkak ki sende, Allah ve Resulünün sevdiği iki aslet var. Hilmete Erni, 5809, Nefisle ilgili edebe giren hadisler, Ebu Davud merhum, Abdülkays heyetinde dahil olan Zadiden naklettiği ve uzunca bir kısmında bulunduğu rivayetinde şu ziyade yer verir. Resulullah aleyhissalatu ve selam kendisine bunları söyleyince o şöyle Ey Allah'ın Resulü bu iki asletle ben bir şahsi gayretimle mi ahlaklandım yoksa Allah mucibiyetime yaratılışıma tabi tabiatıma koydu diye sordu. Aleyhissalatu ve selam da Allah Teala Hazretleri seni o iki haslet üzere yarattı buyurdular. Bu cevap üzerine eşe de, Allah ve Resulü'nün sevdiği iki aslet üzere beni yaratan Allah'a hamdolsun dedi. 5810 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Salt İbn Ebî Vakkâs radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Teenni ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir." 5811 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Ömer i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma. Verin. Kim Allah adına isterse ona verin. Kim sizi davet ederse ona icabet edin. Kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun. Şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi. Ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin. 5812 Nefisle ilgili edebe giren hadisler, H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnü zanda bulunmadan son nefesini vermesin. 5813 Nefisle ilgili edebe giren hadisler, Sahih-i Hennetir'miz ve Ebu Hurere'den gelen diğer bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala hazretleri şöyle buyurdu. Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir. Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır. O bana dua edince ben onunlayım. 5814 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Ebu Davud ve Tirmizi'de Ebu Hurere'den gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediği kaydedilmiştir. Allah Teala hakkında hüsnü zan. Güzel ibadettendir. 5815 nefisle ilgili edebe giren hadisler Hz. Ebû Zerr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. 5816 Nefisle ilgili edebe giren hadisler Hz. Ebû Zerr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu. ve Nesaire buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular. Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdular. 5817 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Hz. Enes rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselama soruldu. Müminlerden hangisi etta en faziletlidir, ahlakça en güzelleridir cevabını verdi. Tekrar soruldu. Peki iyi. Müminlerden hangisi en akıllıdır, ölümün en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için? En iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır. 5.818 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. H.Z. Semir'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Hasap maldır. Kerem takvalıdır. 5819. Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Hz. Ebubekir Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam, hangi insan daha hayırlıdır diye sorulmuştu. Ömrü uzun, ameli de güzel olandır buyurdular. Öyleyse insanların kötüsü kimdir diye soruldu. Ömrü uzun Ameli kötü olandır buyurdular. 5820, nefisle ilgili edeve giren hadisler, H.Z. -E bu Hurer'e Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün, size en hayırlınızın ve en şerlinizin kim olduğunu haber? Vermeyeyim mi buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat. Evet. Haber veriniz dedi. En hayırlınız kendisinden hayır unulan ve şerre dokunmayacağı hususunda emin bulunandır. Encelleniz de kendisinden hayır, ümit edilmeyen ve şerlerinden de emin olunmayan kimsedir. 5821 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. İbn -i Am -i İbn Asrabi Allahu anhu'mu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İki aslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder." Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak. Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, Allah'ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamd etmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar. Dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. 5822 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Ukbe İbn Amir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü kurtuluşumuz nasıl olacak diye sormuştum. Şöyle cevap verdiler. Dilini tut. Evini genişlet, Günahlarına da ağla. 5823 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. İmam Malik anlatıyor. Bana ulaştığına göre Lokman pekime. Sende gördüğümüz bu meziyetin mahiyeti nedir? diye sormuşlardı. Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi. Şu cevabı verdi: Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terk etmek, bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Vadime refakarlık etmek. 5824 nefisle. Ilgili edeve giren hadisler, İbnu Mesud adı Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyin mi? Ateş, halka her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır. 5.825 Nefisle ilgili edebe giren hadisler H.Z. Selbanda Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer. Kibir. Buluz. Borç. 5826. Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Halim olan zerle sahibidir. Hakim olan tecrübe sahibidir. 5827. Nefisle ilgili edebe giren hadisler. H. Z. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Sakın sizden kimse kararsız olup da, Ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım. Kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun. Halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın. Kötülük yaparsa zulme yer vermeyin. 5828 Nefisle ilgili edebe giren hadisler Huzeyfe Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Bir miminin nefsini alçaltıp zevil kılması muhafık değildir. Orada bulunanlar Kişi nefsini nasıl zevil kılır dediler. Fakat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer buyurdular. 5829 Nefisle ilgili edebe giren hadisler H. Z. Muaviye radıyallahu anh'ın anlattığına göre. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a. Bana bir mektupla vasiyetini yaz. Fakat çok şey yazma diye bir mektup yolladı. Hazreti Aişe de cevaben şöyle yazdı. Selam üzerine olsun. Enmabat. Ben Resulullah aleyhissalatu selamın. Kim halkın öfkesini dinlemeden Allah'ın rızasını ararsa insanların sıkıntısına karşı Allah kifayet eder. Kim de Allah'ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa Allah onu insanlara havale eder dediğini işittim. Selam üzerine olsun 5830 nefisle ilgili edebe giren hadisler Ebu Hurer'e Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Mümin saftır, kerimdir facir hilekardır. Leindir alçaktır. 5831 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Yine Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki: Mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz. 5832 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. Yine Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsenin de burnu sürtülsün. 5833 Nefisle ilgili edebe giren hadisler H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, ey Allahım, Resulü babam nerededir? diye sormuştu. Cehennemde buyurdular. Adam gitmek üzere geri dönünce, aleyhissallatu ve selam adamı çalırdı ve muhakkak ki benim babam da senin babanda ateşteder buyurdu. 5834 Nefisle ilgili edebe giren hadisler. H Z Ebu Hurer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü. Hırsızlık mı yaptım? dedi. Adam, asla, kendisinden başka ilah olmayan da yemin olsun diye cevap verince Hazreti İsa, Allah'a inandım, gözlerimi teklif ettim dedi. 5835, nefisle ilgili edebe giren hadisler, İmam Malik anlatıyor. Bana ulaştığına göre. Bir adam İbnü Zübeyr diye Allahu anhümeye şöyle yazdı. Haberiniz olsun. Takva ehlinin bir kısım alametleri vardır ki bunlar sayesinde kendileri bilinebilir. Onlar da bunları bilirler. Şöyle ki Müttaki, ihtilaf halinde verilen hükme razı olur. Nimetlere şükreder. Belaya sabreder. Dilinden doğru çıkar. Kur'an'ın ahkamını kendine yol yapar. İmam Çarşılardan bir çarşı gibidir. Hak ehlinden ise, Ehli hak, Hak yükünü ona yıkar. Batum ehlinden ise, ehli de batılı yükünü ona yıkar. 5836 Nefsin afetleri, H.Z. ve bu -E Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular. Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder. Ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elin bir azap vardır. Sahrada. Fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp. Bugün ben de senden aftımı lütfumu esirgiyorum. Tıpkı senin dünyada. iken kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi der. İkindi vaktinden sonra. Bir mal satıp müşterisini Allah kârının adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse, sırf dünyevi bir menfaat için bir imama abiat eden kimse, öyle ki, dünyalıktan istediklerini verirse yatında sadıktır. Vermezse sadık değildir. 5837 Nefsin afetleri, ve bu Zeyr Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam. Üç kişi vardır. Kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur? Ne nazar eder ne de günahlardan arındırır. Onlar için elin bir azap vardır buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti. Ben. Ey Allah'ın Resulü. Öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar dedim. Şöyle saydılar. Elbisesini kibirle. Yerlere kadar salıp süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler 5838. Nefsin afetleri H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Üç kişi vardır. Kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlara konuşmaz. Nazar etmez. Günahlardan da arındırmaz. Onlara elim bir azap vardır. Zina eden bir aşılı, yalan söyleyen devlet reisi, büyüklenen fakir. 5839 Nefs'in afetleri. İm Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Üç kişi vardır. Kıyamet günü Allah onlara nazar etmez. Anne ve babasının hukukuna layıet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve değils kimse. 5840 Nefsin afetleri. Yine Mısayı'nın bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur: Üç kişi vardır. Cennete girmeyecektir. Anne babasının hukukuna ayet etmeyen kimse, içki düşkün olan kimse, verdiğini başa kakan kimse. 5841 nefsin afetleri. H, Z ve bu hur Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki. Allah Teala Hazretleri şöyle dedi. Üç kişi vardır. Kıyamet günü ben onların hasmayım. Benim adıma yemin edip sonra gaz eden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yen kimse, bir işçiyi ücrete tutup çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse, 5842, nefsin afetleri, Sehni İbni Sa'da bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu selam buyurdular ki, kim bana çeneleri ile bacaklar arasındaki şeyler hususunda garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veredim. 5843 Nefs'in afetleri ve bu berdi el etlemin adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve servetlerinizin şehvetleri bile fitnelerin şaşırtmalarıdır. 5844 Nefsin afetleri H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü resselam buyurdular ki zani bir kimse zina yaptığı sırada mümin olarak zina yapmaz. Hırsızla çaldığı sırada mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçkici içki içtiği sırada mümin olduğu halde içki içmez. İnsanların onun yüzünden Gözlerini kendini kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mümin olarak yağmalamaz. 5845 Nefsin afetleri H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallullah durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner. Kirmizi şu ziyade de bulunmuştur. Bu Cafer el-Bakır Muhammed İbni Ali'nin bunda imandan çıkıp İslam'a geçiş vardır dediği rivayet edilmiştir. 5.846 Nefs'in afetleri H.Z. Cündüb-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riyaya yaparsa Allah da onun riyasını ortaya çıkarır. 5847. Nefs'in afetleri. Hep bu sayı değil, Hudud-i Allahu Amin anlatıyor. Desturullah aleyhissallatu vesselam buyurdular ki insanlara merhametli olmayan Allah Teala merhamet etmez. 5848. Nefs'in afetleri. Câbir ibnu Abi'lah el Ansari Zadiyya Allahu anlatıyor. Desturullah aleyhissallatu vesselam buyurdular ki zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının. Zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş. Onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevk etmiştir. 5.849 Nefsin afetleri i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. 5850 Nefs'in afetleri Ebu Bekres Sıddiq radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Mümine zarar veren veya hile yapan. Melundur 5851 Nefs'in afetleri Ebu Tırma radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim Müne'ye zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kim de Müne'ye meşakkat verirse Allah da ona meşakkat verir. 5852 Nefsin Afetleri Ebû Temîme er-Râbî Allahu an anlatıyor. Arkadaşları kendisine Resulullah Aleyhissalatu vesselam size çok şeyler söyledi. Öyleyse bize de bir tavsiyede bulunun demişlerdi. İnsanda ilk çürüyüp kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse kim? Karnına temiz olandan başka bir şey girdirmeyebilirse mutlaka bunu yapsın tavsiyesinde bulundu. 5.853 Nefsin afetleri Ebu Bekre Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, işleyene daha dünyada cezası çarçabuk. Gelmeye en layık günah zulüm ve sılar rahmin koparılmasıdır. Bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir. 5.854 Nefsin afetleri, İyaz İbni Hümar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah Teala hazretleri, bana mütevazi olun. Öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin. Kimse kimseye karşı bölgürlenmesin diye vahyetti. 5.855 Nefsin afetleri, H.Z. Ebu Bekres, Sıdrik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cehennem, Bozguncu, Cimri ve başa kalkıcı her insana yakındır. Bir rivayette de şöyle buyurulmuştur. Cennete mi bozguncu, Ne Cimri ne de başa kalkıcı giremez. Beş bin sekiz yüz elli altı, Nefs'in afetleri, İbn-i Ham ibn Allahu Asadiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Yiyiniz, Tasadduk ediniz. Giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebüre kaçmayınız. 5857 Nefsin afetleri i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Ey Allah'ın nesulü dendi. Her birimiz içinde bazen öylesine çirkin bir şeyin arız olduğunu görür ki bunu söylemektense o şeyin bir kol parçası olup kendisini yakması ona daha sevimli gelmektedir. Resulullah ve Vesselam bu söze şöyle bu de de bulundu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber şeytanın hilesini ve ise çeviren Allah'a hamdolsun. 5.858 Nefsin afetleri. Ebu Zümeyiz Zahimehullah anlatıyor. İbni Abbas radıyallahu anhümaya bir gün. İçimde duyduğum bu fena şeyler de ne diye sormuştum. Bana. Ne hissediyorsun ki dedi. Ben. Vallahi onlar çok fena bilim alamam dedim. Şek nevinden bir şey mi dedi ve güldü. Sonra açıkladı. Bu çeşit vesveselerden hiç kimse kurtulamaz. Nitekim Allah-u Teala Hazretleri Resulüne şu ayeti imza buyurmuştur. Mealen. Eğer sana indirdiğimiz kitapta anlatılan bu kıssalar hakkında bir şüphe varsa, senden evvel indirilmiş olanları okuyanlara sor. Ant olsun ki, sana Rabbinden hak olan kitap gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Yunus 94, i̇bn Abbas bana dedi ki, eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de, O Allah, hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi bilendir. Hadi 3, 5859. Nefs'in afetleri. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa kıyamet günü arpa döneceğine düğün atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde. Bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse kıyamet günü kulağına erilmiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse kıyamet günü azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir. Ama üfleyemez 5860 nefsin afetleri Vasile İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, Kişinin kendisini babasından başka birisine nispet etmesi veya görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi. Yahut da Resulullah ve Vesselam'ın söylemediği bir şeyi ona söyletmesidir. 5861 Nefs'in afetleri Ebu Kılabe'ye merhum anlatıyor. Sabit İbnu i Dahhak da Allah'u an anlatmıştı. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Kim? Bile bile Yalan gereği İslam'dan başka bir din ile emin ederse, bu kimse dediği gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürüp intihar ederse kıyamet günü o şeyle azap verilir. Kişinin gücü dışında olan bir şey üzerine yaptığı nezir muhteler değildir. Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mimine küfürün nispet etmek onu öldürmek gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla kesilir. Kim malını çok göstermek için yalan bir da buyunursa, Allah onun ağzını artırır. 5862 Nefsin afetleri, İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir kavimde gudul denen devlet malından hırsızlık zuhur ederse, Allah o kavmin kalplerine korku atar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim, Ölçüye ve tartılarda hile yaparak miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Bir kalmin mahkemelerinde haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kalm ahlinden dönüp kadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder. 5863 Nefsin afetleri Yine İbn Abbas Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, İnsanlar arasında Allah'ın en çok buzdettiği ettiği üç kişi vardır. Haram'de sapıtıp haktan ayrılan, İslam'a girdiği halde cahiliye sünnetini arayan, haksız yere, kanını dökmek için bir adamdan kan talep eden, 5864, nefsin afetleri, Muire İbni Şubey Adıyallahu Anh'ın anlattığına göre H.Z. Muaviye Adıyallahu Anh kendisine, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan işittiğin bir şeyi bana yaz diye mektup yazmıştır. O da Hazreti Muaviye'ye şunu yazmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah Teala Hazretleri sizin için üç şeyi mekruh addetti dedi kodu. Malın ziyaı, çok sual 5865, nefsin afetleri. Hz. Enes şöyle Allah'u an anlatıyor. Siz bir kısım analer işliyorsunuz ki, onlar sizin nazınız akıldan daha ince daha ehemmiyetsizdir. Halbuki biz onları, Resulullah zamanında helaki atıcılardan addederdik. 5.866 Nefsin afetleri, Vasile İbn-i Eskar Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kardeşine karşı şamata yapma, Allah ona afiyet sana da belayı verir. 5867 Nefsin Afetleri. Ebu derdi aradı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bir şeye karşı sevgi seni kör ve sağır eder ve onun eksiklerini görmez. Kusurlarını işitmez olursun. 5868 Nefsin Afetleri. He ve Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Şeytan Nisanoğlu'nda kanın cereyanı gibi ceran eder. 5869 Nefsin afetleri İmam Malik Rahimehullah'a ulaştığına göre Ülmü Sereme Radıyallahu Anh'a Efendimiz'den sormuştur. Ey Allah'ın Resulü! Aramızda salihler mevcut iken bizler helak mı olacağız? Aleyhisselatu ve Selam. Evet. Buyurmuşlardır. Pislik zihni artarsa 5870 nefsin afetleri. Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Hanımını kocasına karşı, köleyi efendisine karşı ayartan bizden değildir. 5871. Nefsin afetleri. Yine Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Size şerlerinizi haber vereyim mi? Onlar Tek başlarına yenenler, kölelerini dövenler, yardımı esir 5872 dilin afetleri. Ebu Sayyidül Hudrık adıya Allahu an Desturullah Aleyhissalatu ve anlatıyor. Ademoğlu sabaha erdi mi? Bütün azaları dile temenni edip, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız derler. 5873 Dilin afetleri Süfyan İbni Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Uyacağı bir anay tavsiye et bana şu cevabı verdi. Rabbim Allah'tır de. Sonra doğru ol. Ey Allah'ın Resulü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir? Eliyle dilini tutup sonra. İşte şu buyurdu, 5874, dilin afetleri, Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşusun ya da sususun. Kirmizinin İbn Ömer radıyallahu anh'tan yaptığı diğer bir rivayette Resulullah, Kim susarsa kurtulur buyurmuştur. 5875, dilin afetleri, Ali İbn Hüseyin. Ve bu huur erer e allahu anm'tan naklediyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kişinin malayanı şeyleri terki İslamının güzelliğinden ileri gelir. 5876 dilim afetleri. H Z N allahu an anlatıyor. Bir adam ölmüştü. Diğer biri. Resulullah aleyhissalatu ve selamın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi. Cennet mübarek olsun. Resulullah aleyhissalatu ve selam sordu. Nereden biliyorsun? Belki de o Malayani konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti. 5877. Dilin afetleri. H. Z. he bu hur Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kul bazan Allah'ın rızasına uygun olan bir kelamı. Ehemmiyet vermeksizin sizin eder ederdi Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul bazen Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sizin eder ederdi Allah. O sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar. 5.878 Dilin afetleri Kays i̇bn Ebi Hazım Rahimullah anlatıyor. H. Z. Ebu Bekir an. Zeynep adında Ahmetli bir kadının yanına girmişti. Onun hiç konuşmadığını gördü. ''Nesi var? Niye konuşmuyor?'' diye sordu. ''Oradakiler, hiç konuşmadan açıkçı yapılıyor.'' dediler. Hazreti Ebu Bekr kadına, ''Konuş. Zira bu yaptığın helal değil. Bu cahiliye işidir.'' dedi. Kadın da konuşmaya başladı. Önce, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekr, ''Muhacirlerden biriyim, dedi. Hangi muhacirlerdensin? Kureyş'ten? Kureyş'ten kimlerdensin? O, o. Sen çok soru sordun. Ben Ebu Bekrim. Allah'ın cahiliyeden sonra bize lütfettiği bu güzel din üzerine ne kadar baki kalacağız? İmamlarınız müstakim doğru yolda olduğu müddetçe bakisiniz. İmamlar ne demek? Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya. Halka emrederler. Halk da onlara itaat eder. Evet, işte onlar imamlardır. 5879 Dilin afetleri H. Z. Yüreyde radıyallahu -an, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki Münasığa efendi demeyin. Zira eğer o seyit olursa Allah'ı kızdırırsınız. 5880 Dilin afetleri Ümmü Habibe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki Adem oğlunun emr bil maruf veya nehi-i münker veya Allah-u Teala Hazretleri'ne zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir, 5881, dilin afetleri, İbn-i Am-i İbn-i Asr adıyallahu anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala Hazretleri, insanlardan, sığırların dilleriyle, toplamaları gibi, Dilleriyle toplayan belagat sahiplerine bu size der. 5882. Dilin afetleri. Hz. Ebû er-Rabbiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse Allah kıyamet günü ondan ne far ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. 5883. Dilin afetleri. İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kelamda ileri gidenler helak oldular. Kelamda ileri gidenler helak oldular. Kelamda ileri gidenler helak oldular. 5884 Dilin afetleri i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Meşrut cihetinden iki adam geldi ve bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Beyanda mutlaka bir sihir var buyurdular. 5885, dilin afetleri Ebu Ümame ad-ı Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terk edenlere cennetin ortasında bir köşkü. Ahlakı güzel olanlara da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum. 5886 Dilin afetleri İbni Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Sana günah olarak husumeti devam ettirmen yeterlidir çünkü bu Gıvete Kapı açar. 5887 Dilin afetleri H.Z. Ebu Bekir radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden kimse Ramazan'ın tamamında, tamamında oruç tuttum, tamamında orucu unuttum demesin. Hadisiye bu bakıdan rivayet eden Hasan Basri der ki: Bilemiyorum. Aleyhissalatu ve selam bu sözüyle kişinin nefsini tezkiye etmiş olmasını mı mekruh addetti veya uyumakta lazım, yatmak da mı demek istedi? 5888 dilin afetleri Sehni İbn-i Hanif Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Sakın biriniz, Nefsin pis oldu demesin. Aksine, Nefsin kötü oldu desin. 5889 Dilin afetleri, İmam Malike Yahya İbn-i Said'den ulaştığına göre, H.Z. İsa yolda bir domuzla rastlar. Ona, Selametle yoldan çekilter. Yanında bulunanlar, bunu şu domuz için mi söylüyorsun diye sorarlar. O ise domuz kelimesini diliyle telaffuz etmekten çekindiğini ifade eder ve ben dilimin çirkin şey söylemeye alışmasından korkuyorum cevabını verir. 5890 dilin afetleri HZ Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir adamdan kendisine menfi bir söz ulaştığı vakit falan niye böyle söylemiş demezdi. Fakat insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar derdi. 5891 dilin afetleri İmam Ömer de Allahu anhu'mu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira Allah'ın zikri dışında çok kelam kalbe kasvet katılır belir. Şunu bilin ki İnsanların Allah'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır. 5892 Dilin afetleri Ebu Malik el-Işari-i Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki Ümmetimde dört şey vardır. Cahiliye işlerindendir. Bunları terk etmeyeceklerdir. Haseble iftihar Neyse bir sebebiyle insanlara tan Yıldızlardan yağmur bekleme Ölenin ardından Matem Resulullah sözlerine şöyle devam etti. Matemci kadın, şayet teyve etmeden ölecek olursa, kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olduğu halde kabrinden kaldırılır. 5893 Dilin afetleri H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Bir adam, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Aleyhisselatü Vesselam. Bu aşiretin kardeşi ne kötü buyurdu. Ama adam gidince ona iyi davrandı. Yumuşak söze hitap etti. Adam gidince. Ey Allah'ın Resulü. Adamın sesini işitince şöyle şöyle söyledin. Sonra yüzüne karşı mültefit oldun. İyi davrandın dedin. Şu cevabı verdi. Ey Aişe. Beni ne zaman kaba buldun. Kıyamet günü. Allah Teala Hazretlerimin yanında meykhildece insanların en kötüsü, kabalığından korkarak halkın kendini terk ettiği kimsedir. 5894. Dilin afetleri. Abi İbn Hatim Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında bir adam bir hitabede bulundu ve dedi ki: Kim Allah ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuş. Kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sen ne kötü hatipsin, şöyle söyle, kim Allah ve Resulüne isyan ederse, buyurdular, 5.895, dilin afetleri, Kuzeyfer Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah'ın istediği ve salının istediği demeyin, lakin şöyle değil, Allah'ın istediği, sonra da salının istediği. 5.896 Dilin afetleri H.Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve re selam buyurdular ki Bir kimsenin insanlar helak oldu dediğini duyarsanız bilin ki o kendisi herkesten çok helak olandır. 5.897 Dilin afetleri yine Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve re selam buyurdular ki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 5898. Dilin afetleri. Avv. İbn Malik radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu veccalem buyurdular ki: Halka kısta evize nasihat anlatma işine emir veya emirin tayin edeceği memur veya tekebü sahibi yapar. 5899. Muhtelif meyveler. Ve bu sayıydı. L. Kudri radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah ve Vesselam bize ikindi namazı kıldırdı. Sonra bir hutbede bulundu. Bu hutbede, kıyamet vaktine kadar olacak her şeyi bize haber verdi. Bunu belleyen belledi. Unutan unuttu. Söyledikleri arasında şu da vardı. Dünya caziptir. Tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir. Nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Aman uyanık olun. Dünyadan kaçının, kadından kaçının, aman! Uyanık olun! Kimseyi, insanların korkusu, bildiği bir hakikati söylemekten alıkoymasın. Zavri der ki, bunu söyleyince Ebu Said merhum ağladı. Sonra sözlerine devam etti. Vallahi öyle şeyler gördük ki, korktuk. Resulullah'ın söyledikleri arasında şu da vardı. Haberiniz olsun. Kıyamet günü. Her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Baş imamın devlet reisinin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık olmayacaktır. Onun bayrağı kıçının yanına dikilir. O günkü bellediklerimiz ve yanında şu da vardı. Haberiniz olsun. İnsanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde yaratılmıştır. Kimisi vardır. Mümin olarak doğar. Mümin olarak yaşar. Kafir olarak ölür. Kimisi vardır. Kâfir olarak doğar. Kâfir olarak yaşar. mümin olarak ölür. Kimisi vardır? Kâfir olarak doğar. Kâfir olarak yaşar. Kâfir olarak ölür. Haberiniz olsun kimisi vardır? Yavaş öfkelenir. Öfkesinden çabuk döner. Kimisi vardır? Çabuk öfkelenir. Çabuk döner. Kimisi vardır? Yavaş öfkelenir. Yavaş döner. İşte bunlar birbirlerini rengeler. Haberiniz olsun onlardan bir kısmı vardır. Çabuk döner. Çabuk kızar. Bilesiniz bunların en hayırlısı ağır öfkelenen. Çabuk dönendir. En kendileri de çabuk öfkelenip yavaş dönendir. İnsanlardan borcunu iyi ödeyen. Başkasında alacağını iyi talep eden vardır. Kimisi de kötü öder. iyi talep eder. Kimi de kötü talep eder. iyi öder. Bunlar birbirlerini dengeler. Bilesiniz bir kısmı vardır kötü öder, kötü talep eder. Bilesiniz bunların en hayırlısı iyi ödeyen, iyi talep edendir. En kötüleri de kötü ödeyen, kötü talep edendir. Bilesiniz, öfke Ademoğlunun kalbinde bir kordur. Gözlerinin kızarmasını, avuçlarının şişmesini görmüyor musunuz? Kim öfkeden bir başlangıç hissederse yere yaslansın. Öfkesi geçinceye kadar öyle kalsın Ebu Said dedi ki. Biz bu sırada gündüzün aydınlığı devam ediyor mu güneşe bakmaya başladık. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Haberiniz olsun. Dünyanın ömründen geçmiş kısmına nispeten geri kalan kısmı. Şu gününüzden geçen kısma nazaran geri kalan kısmının nispeti gibidir. 5.900 Muhtelif neyler? İyaz İbni Himar radiyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Rabbim, bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, benim bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben bütün kulları muhanif, Müslüman, hakka taraftar olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip fıtri dinlerinden alıp götürdüler. Kendilerini helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Allah-u Hazretleri arz ehline baktı ve ehli i kitaptan bir kısmı hariç. Onların Arap, Acem hepsine öfkelendi ve dedi ki, Ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp yok edemeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın Allah-u Hazretleri bana. Kureyş'i ateşe vermemi onlarla savaşmamı emretti. Ben, ey Rabbim, bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçasına çevirirler dedim. Öyleyse, seni çıkardıkları gibi sen de onları Mekke'den çıkar. Onlara karşı gazada bulun da biz de sana yardım edelim. İnfakta bulun biz de sana infak edelim. Sen bir ordu gönder. Biz de sana onun beş misli yardımcı melek ordusu gönderelim. Sana itaat edenlerle birlik ol. Asilere karşı savaş buyurdu. Cennetlikler üç kısımdır. Kuvvet sahibi. Adaletli. Sadaka ve muvaffak olanlar. Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olanlar. İffetli. Namuslu ve çoluk çocuk sahibi olanlar. Resulullah devamlı dedi ki. Cehennem ehli de beş kısımdır. Aklı olmayan zayıflar. Bunlar. Aranızda tabi olarak bulunurlar. Hiçbir ehle ve mala tabi değildirler. Tamahkarlığını izha etmeyen hain kişiler. Böylesi, bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Akşam, sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda. Seni aldatan adamlar, cimrilikle yalanı da zikretti. Bir de kötü huylu kaba sözlü insan. Resulullah devamla buyurdular ki, Allah-u Teala Hazretleri, bana mütevazi olmanızı emretti. Öyle ki, hiç kimse hiç kimseye karşı bölgürlenmesin. Hiç kimse hiç kimseye karşı tecavüzle bulunmasın.